İç Dünya Dış Dünya Müzik Hazırlayan ve sunan Melda Keskin Herkese merhaba. Bugün bir konuğum var. Aslında geçen hafta ilan ettiğim konuklarımla henüz buluşamadım. Komşularımız bir araya bir türlü gelemediler. Hepsi ayrı kentlere gitmişlerdi çeşitli sebeplerden. Onların kendi barınaklarını oluşturma, inşa etme öykülerini gene dinleyeceğiz. Fakat bu sefer çok yakınımdan bir konuk karşınızdayım. Hoş geldin Mahir Başdoğan. Hoş buldum Melda, merhaba. Evet, bu körlerle sağırlar, birbirine ağırlar gibi bir söz geldi aklıma. Daha önce senin programına konuk olmuştum ben. Geçen hafta, evvelsi hafta. Evet, atlarla yaşamak ile ilgili. Bu sefer de bir süredir benim zihnimde bir tema var bizim inşa ettiğimiz ahırlar ve onun yemlik, otluk samanlık bölümüyle ilgili aslında o yüzden birkaç haftadır hep altyazı olarak zihnimden geçen bu temayı seninle bugün konuşmak istiyorum. Bir kez de ben senin programına değil de sen benim programıma konuk olmuştun. Doğru. Değil mi? Birkaç sene önce bir işte sevmek, aşk gibi bir de ama hayal kitabı üzerinden bunları konuşaraktan işte birlik, tevhid, vahdet falan gibi şeyleri değinmiştik. Evet kendini bir hissetmekle evet. ilgiliydi. Ve sen bana atla alakalı soru sormuştun. Kendini binerken bir hissediyor musun diye. Ben de çok ender cevabını sanki verdim diye hatırlıyorum. Evet, daha çok anlarda oluyor bu bir hissetme işi. Bu seferki tema da benim zihnimden 2-3 kez geçip haftalar içinde, şimdi bugün yüze çıkan, yüzeye çıkan bu tema. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur diye bir söz var. Bir sözcüğü de geçiyor içinde. Ben bunu bir soru cümlesi haline getirmek istiyorum. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur mu? diye soruyorum sana. Vallahi olur. Yani iki gönül bir olması zor kısmı. O olduktan sonra aslında her şey olur muhtemelen. Zamanlık da tabii ki seyran olur. Bizim açımızdan de konuşursak burada, bizim zamanımız pek seyranlık değil şu anda. Sadece biz ona bakıyoruz, kimsenin gördüğü falan da yok o şekilde. Ama onun oluşması sırasında çok birbirimize destek olduk diye düşünüyorum. Ben bunu kendi programda da sanki söyledim diye hatırlıyorum. Hani senin katkın olmasaydı benim belki çocukluk hayalim olan, içinde at olan ev hiç olmazdı. Olamazdı. Yani bir bir olmak hali, bir destekleme hali, bir, bir şeyi halil etmekten sonra ancak buraya gelebildik. Kaç seneden sonra buraya gelebildik. Yani. Ee, tütecübelerden sonra yine buraya gelebildik. Çünkü biz buna benzer bir şey daha denedik. Ortada da olmadı. Orada da gördüler birdi. Orada da bir bildiğim kadarıyla kötü bir şey yoktu. Ama bizim gümüş dene maceramız kısa sürdü ve başaramadık. Buradaki macera Devam ediyor. Evet, aslında e, bu soruyu ben başkalarına da sormayı düşünüyorum. Özellikle hani komşularımdan, e, komşularımızdan söz etmiştim. E, onlar da bir yapı inşa ettiler beraber, hatta elleriyle daha çok, bizden daha fazla. Ama orada bir samanlık teması yok. Orada minik bir ev var ve ileride mutfak olacağı düşünülen bir yer. Biz de gerçekten bugün sabah, biz bu programı pazar gecesi gene kaydediyoruz ve şu anda dinleyenler de pazartesi sabahı dinliyorlar. Fakat bu pazar günü içinde sen bir karar verdin, bizim otluk yemlik dediğimiz yer orası bir samanlık olsun dedin. E, samanlar orada dursun Doğru. atların altına serdiğimiz şeyler e, otlarda yeni inşa edilmekte olan iki küçük ahırımız daha var onlarda geçici olarak bulunacaklar çünkü henüz o iki at daha sahnede yoklar. E, o, dolayısıyla samanlık e, seyran olur mu? Seyran ne demek? Ee, hani çıkmak, gezmek, bakmak, dolaşmak. Seyir alakalı Hı, bir şey. Teknenin seyretmesi gibi, gibi. geminin seyir evet. defteri olur falan. Yani aslında hani belki eski sistemde dam delikleri ağır sistemlerinde muhtemelen hani daha izbe, daha karanlık küçük bir yer, hani belki içinde bir ferahlık olmadığı tahmin edilebilecek bir yer olabilirken zamanlık. İşte gönüller eğer bir ise orası hani sanki böyle bir dolaşma yeri, ferah hava alma yeri gibi seyran olmak yeri olabilir diyorlar. Evet. Bizim çok şükür zamanımız bayağı havadar, bol, <gülüyor> büyük, sanki evden daha büyük değil mi? Evet, aslında sanki. daha büyük değil ama daha böyle daha e, ama. Evet. Yani iki, i̇ki kat gerek, biz yapının fiziksel özelliklerine pek girmeyeceğiz bu programda. Çünkü dinleyenler bir dinleyicileri ve adeta dört nala dinleyicileri bunu haftalardır küçük kesitler halinde dinliyorlar. Fakat aklıma hemen daha çok bu ilişki işte samanlığın seyran olması, iki gönlün bir olması konularına daha da derinlemesine dalmadan önce şu geldi aklıma bazı bir dinleyicileri bana e-posta mesajları atıyorlar programdan sonra e, ve hani böyle bir 32 kısım tekmili birden e, bir öykü anlatılır hale geldi program e, bu yaz boyunca e, çadırdan işte e, ahıra ahırdan işte eve falan <gülüyor> e, bu arada da e, fikri nasıl diye merakla soran bir sevgili dinleyicimiz e, geçen hafta yazmıştı bana. Fikri'yi de söyleyelim bari burada. Çünkü onun bacağı ve işte o kazaya uğraması ve sonra ameliyatı derken bir buçuk ay onu biz Küçük bir mekanda böyle çadırın içinde ayrı bir küçük kafes içinde tuttuk. Ve tasmayla da dışarı çıkartıp bacak kaslarının hareketsiz ne evet. de deliler gibi koşar halde zordu, zordu. Evet var. ve geçen hafta çok güzel bir şey oldu. Dere kenarına indiğimizde Fikri birdenbire fırladı bir ağaca çıktı. Böyle beş metre kadar tırmandı. Sonra da birden aman Allah'ım deyip kendi de şaşırıp geri geri hafif temkinli bir şekilde indi. Ve bazı gecelerde dışarıda geçirmeye başladı. Yani birkaç aylık olan. Yaşı, yaşı gereği diyelim ama. Evet. Daha bir yaşının altında bir delikanlı olarak e, iyidir. Yani haberlerini böylece vermiş olalım. Atlar da ilk haftayı e, ahırlarında e, ve yine alışkanlıklarıyla güzel geçirdiler. E, biz de alıştık. E, sonuçta ikimizin e, birlikte bir iş yapması e, aslında başta çok zordu. Yani benim gözlemim. E, çünkü alışkanlıklarımız çok farklı. Doğru. doğru ee, evet. Ee, ben sanki daha hani daha hızlı ve daha az detaylı ve daha az planlı gidiyorum. Sen ise çok hani yavaş ve planlamayı tercih ediyorsun. Bu hem tabiri caizse aynı arabaya koşulmuş iki at olaraktan e, birimizin arabayı devirme riski çok yüksekken ...arabacımız da yok aslında başımızda ama ketti kendimize. İdare ettik sanki. Kolay değil tabii. tabii yani birimle bir şey yapmak kolay değil. Bu dilden hemen sonra bilmiyorum bu dinleyiciler ne diyecekler şimdi buna ama ben kendim için söylüyorum. Kendi başıma kalsam da kavga edecek bin kişi bulunabiliyor. Yani yalnız da değiliz o manada. Binlerce tarafımız var. Bir sevdiğim benzetmeyle hani elmasımız çok yüze kesildiği için pırlantamızda çok pırıltı varsa bile şayet Bilmiyorum var mı? Ama o kadar da yüz var. Yani ben tek başıma şuradan şuraya yürüdüğüm da hani kavga edecek 10 kişi bulabiliyorum kendi işimde. <gülüyor> evet sevdiğim bir arkadaşım da öyle diyor. Daima diyor içimde e, tenkit eden, eleştiren bir ses var. E, bir bardağı bir yerden alıp başka bir yere koyarken bile onu öyle yapmasaydın, şöyle yapsaydın falan diyor. Bir ses var da. Evet ve, hayır zaten onu e, kendine özel zannediyor insan ama... Hmm çoğu insanda bu var, birden çok ses de var. Benim düşüncem güzel bir koro oluşturmak ancak yapabileceğimiz bu seslerden. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bazıları çok baskın ve baskıcı emrediyor, işte eleştiriyor, ceza vermek istiyor. Öbürü işte çok altta minik bir sesle konuşmaya çalışıyor, işte onu duymuyoruz falan filan. Ama e, sessizliğin insana müthiş bir faydası olduğunu birçok öğreti söylüyor. E, o en minik sesleri, ruhumuzun sesini de e, duymamız ancak böyle Hı. mümkün oluyor. Şimdi biz seninle uzun zamandır beraberdik e, arkadaş olarak yaklaşık 2001'den bu yana. Şöyle ki 2000 hatta belki. Evet Benim ben, ben 2001 atlamadım. diye hatırlıyorum e, veya 2000 olabilir yani 13 yıl. E, fakat bunun son yedi yılını e, birlikte e, eş olarak diyelim, Hı -hı. sevgili olarak Aynı çatı e, geçiriyoruz. E, fakat şu son dört ay inanılmaz yol aldığımızı düşünüyorum ben. Yani daha önce e, kendi e, mekanlarımızda ya da ortak mekanda bile e, bu kadar bir olmamıştık. Ne diyorsun? E, tespit doğru. E, çok... Zor zamanlar oldu. Yani neticede bu proje kendisi zaten çok zordu. Düz konuşmak gerekirse çocukluk hayallerini yaşamak zor. Yani e, keşke hiç bir hayali olmasın. Hiçbir sevgi, tutku, merak, bağlantı olmasın. İşte gün ne getiriyorsa onu neyse o yapısın denebilir ama. Evet istekler acı getiriyor yani. insana. Ben kendi hesabıma mesela Olmadı sen de hakimlarsın tahmin Atların İndiği ilk akşam uyuyamadım. Yani Bir hafta neyse. önceydi aşağı işte. Uyuyamadım. Sen mışın mışın uyudun. Çok mutluydun hatta. E, benim çocukluk arzumdu. Yattığımız yerin hemen yanında. Şimdi atlarımız var. Fakat yeni ahırlar, ahırların iyi olduğunu tahmin ediyoruz. Uğraştık, emek verdik, fikir verdik falan ama yani olabileceklerin sayısı sonsuz. Yani negatif ya da Aynen kötü mü alacak şeyler. Gece karanlık, hayvanlar ahırda ve benim kulağım girişte. ses dinliyorum. Ee, eğer atları getirmeseydik, atlarımız hiç olmasaydı böyle bir sıkıntı olmayacaktı. <gülüyor> evet. Ama atlarımız hiç olmasaydı belki burada olmayacaktık. Ama o zaman da biz mi olacaktık? Yani ben şöyle bir hani başka bir adam olsaydım şahit, daha makul, daha basit iş veya her neyse daha az acı verebilecek tercihlerim olsaydı ama bunda demenin manası yok çünkü öyle değil. Yani bu hı hı. hayvanları biliyorsun sen. Yıllardan beri istedik, sevdik. Bütün sıkıntılarımla beraber. evet Aslında bu çocuk için de böyle Tabii özenerek yaptığın bir iş için de böyle projeler çok evet. çeşitli olabiliyor. Ama işte süreç esnasında hani ...inşaattan bugüne kadarki sözcüsü aslında hani çanak cömlek patladı ben gidiyorum hani yok artık falan noktasına çok sık gelindi. Bunun sebebi de benim fizik yani ya belki de bana da ama sen söylemedin hocam ben söylüyorum şimdi. Hani benim sana kızmam değil mesele. Benim burada kendime kızmam, kendi projemle kavga etmem yani atlar gelecek... İçimde bir alt yazı bir yerden geçiyor lan yani şart mı gelmesi yani <gülüyor> gir giriş bir apartman katında otur da çok sık akla gelen şeyler. Evet, aslında bunun bilenler Bunu yaşadık ya sıkıntısını da yaşadık. Bilenler diyorlar ki bu zihindir. Yani senin ruhun sana asla emretmez asla seni incitecek bir şekilde o alt yazı dediğim şeyleri yollamaz. Ee, Emre'den e, melimalı kipiyle konuşan, e, bu gerekli, bu gereksiz diye ayıran, bu iyi, bu kötü diye ayıran zihnimiz, e, egomuz tabii. Eğitimimiz. Eğitimimiz bilgilerimiz, bilgilerimiz. ama onlar ben zaten bir arada. E, fakat e, hiçbir şeyin hatalı olamayacağı duygusu daha hani bir olma kavramıyla örtüşen bir şey. İşte buna varmak için mesela yıllarca biz seninle bir sürü şey paylaştık, bir sürü şeyler yaptık. Ama bu kadar gerçek değildi. Hepsi oyundu gibi geliyor bana. O Şimdi tabii, tabii şu anda yani. olan çok gerçek. Tabii hiç bu programı dinlememiş olanlar, bizi hiç tanımayanlar olabilir. Bir programındayız Açık Radyo'da, 94.9'da. Ve bir başka programcı adeta 4 nala programını yapan Mahir Başdoğan'la sohbet ediyoruz. Ve aslında benim önümde ilişkilerle ilgili de bir güzel liste var. İnternetten almışım, bir yere saklamışım bilgisayarımda. Birazdan onun içinden de esinlenerek yolculuğumuza devam edeceğiz. Biz ne yapıyorduk bugüne kadar? hani Hiç bizi bilmeyenler için söyleyeyim. İstanbul'da yaşıyorduk ve şehrin merkezi denilebilecek yerlerde önce bulunduk. Daha sonra atlarla daha yakın olabilmek ve kendi ruhumuzun sesini duyabilmek için Kuzey İstanbul'a gittik Kiliosa. E, orada üç yıl kaldık e, ve sonra da e, şimdi bulunduğumuz yere geldik e, ve burada e, çok farklı bir deneyim yaşadık. Son üç buçuk ayımızı net e, bir çadır içinde geçirdik. Yani normalde evler işte 80 metrekare, işte belki bilmiyorum ulustaki ev kaç metrekareydi? En azından suyu vardı, elektriği vardı. Aha, bütün bunlar vardı. Fakat şimdi çadır böyle üç. e üç ve orada biz e, dokuz metrekare içinde yanımızda iki köpek e, ve içeride bir kedi e, ve eşyalarımız bir kısım. Yani hiç bu kadar yakın, hiç bu kadar biri olmamıştık diye düşünüyorum ben. E, şimdi e, bu listeye dönmeden önce bir ara vereceğiz. Teknik masadaki arkadaşımızdan rica ediyoruz. Şimdi biz program için müzik de seçemiyoruz bulunduğumuz koşullar nedeniyle. O bizim için bir parça çalacak. Daha sonra devam edeceğiz. 24.09 Açık Radyo'dayız. Bir programında e, konuğum Mahir Başdoğan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. E, i̇ki gönül bir olunca samanlık seyran olur mu diye bir tema var. Programın başını kaçırdıysanız siz buradan bu temayı zihninizde evirip çevirerek bizi dinlemeye davetlisiniz. Çünkü aslında bir olmak çok böyle kolay bir şey değil. Onu da hepimiz biliyoruz zaten. Ama öyle hissettiğimiz anlar var. Kendi yansımamı karşımdakinde gördüğüm zaman ben bir olduğumu anlıyorum. Mesela bir ara seni çok telaşlı buluyordum ben ve ben çok sakinim hani kesseler kanım akmaz işte zaten eski geçmişimden de hani bir tür kanıtladım bunu ben çok sakin bir insanım hiç kimse beni telaşlandıramaz ve böyle gayet adım adım yapacağımı yaparım çok Büyük stresler altında çalıştım ve bunu biliyordum. Fakat senden bana yansıyanın aslında benim çok derinlerimde gömmüş olduğum bir telaşlı karakter olduğunu veya telaşlı bir çocuk olduğunu bir akşam fark ettiğimde işte o zaman bir seviye atladık diye düşünüyorum. Yani biz bu son üç buçuk ayda... Çok kez zorluklar yaşadık bir arada bu arabayı çekebilmek için, bu projeyi yapabilmek için. Senin de var mı böyle anların? Yani benim sana itiraf ettiğim bu işte Mahir de çok telaşlı diye kızarken bir anda telaşlı benim. Ama ben buna hiç izin vermiyorum. Ben, benim de telaşlı olmaya hakkım var çok, çok dediğim mühim, an gibi. Tabii yani çok mühim bir nokta. Ben seni hep hani temkinli, tedbirli, yavaş... ...hani düşünen, planlayan olaraktan ve hani hızlı gitmeyen olaraktan görüyorken bir baktım... ...benim yaşım şimdi 56'yı geldi geçiyor ee, ve hani o perspektiften bakınca aslında bu projede benim ne kadar yavaş olduğumu... ...ne kadar aslında beklediğimi, ne kadar eğrisin doğrusuna denk getirmeye gayret ettiğimi ve hiç sevmemekle beraber... Derinden, alttan alttan muhtemelen ne kadar da plan yaptığımı gördüm. Yani ben plansızlık üzerinde hani geldiği gibi falan laflarını konuşaraktan aslında e, benim yerimi bu kadar ince düşünebilecek bir plancıyı çalıştırabilir gibi seni buna angaja eder gibi olmak atların gelmesini son balya, istife girdikten sonraya kadar erteleyerek. Yani bu çok önemli. Ee, geçen uygulamada atlar erken gelmişti. yani biz hazır değilken gelmişti. Sonra hüsran oldu. Sonra gittiler. Yani yapamadık olmadım. <Gülüyor> bu defa dolayısıyla Melda ne kadar yavaş dediğim anda baktığımda hayır Mahir ne kadar yavaş ki bu kadar sene aldı bunun olması. <Gülüyor> Böyle bir nokta. Evet aslında şöyle bir şey oluyor benim gözlemim. Ee, biz bir şeyin bayrağını sallayıp öbürünü yok farz ettiğim zaman kendi içimizdeki sesler ve parçalardan söz ediyorum. O zaman çok bir aşırı kutupta kendimize hapsetmiş oluyoruz ve karşımıza tam da öbür kutupta birisi çıkıyor. Bu bir iş arkadaşı olabilir, çıkıyor, evet. bir sevgili olabilir, bir başka bir işte ortak olabilir. E ve bir süre sonra onu suçlamaya, ondan sıkılmaya, onu eleştirmeye çok kendimizi kaptırıyoruz. Bu şekilde oyalanırken o içimizdeki sesi... Hiç duyamaz hale geliyoruz ama biz e, geçtiğimiz o 3,5 ayın ortalarında bir yerde e, en azından ben bir şeye niyet ettim. Dedim ki bütün bu olaylar ya bir şifalansın yani bizim aramızdaki gerilim, gerginlik vesaire ya da bitsin. Bu kadar net olduğum zaman e, çözümler ortaya çıkmaya başladı ve senin aynı anda kendimi görebilmeye başladım. Bu aslında oldukça faydalı bir eşik atlattı bana. Şimdi bu listeden söz edip duruyorum. O listeye hiç girmedik. Şimdi dalacağız. Şöyle başlıyor. Yani ilişkilerinde insanın yapmasının iyi olabileceği bir takım tiyolar, ipuçları veriyor liste. Diyor ki kendinizi negatif insanlardan özgürleştirin. E bu bizim hani ayna prensibimize bakarsak aslında içerideki negatif sesleri pozitife dönüştürmek diye yorumluyorum ben bunu. E hemen arkasından zaten gitmiş olanları bırakın gitsin diye bir ikinci madde var. Her ikisinde de eski kalıplar bize hizmet etmeyen yaptığımız tekrar tekrar yapıp farklı bir sonuç almaya bekleyip de hiçbir zaman farklı bir sonuç alamadığımız o garip paternlerimizden sıyrılmanın doruğuna çıktık diye düşünüyorum ben bu üç buçuk ayda. Ve bildiğiniz, bilmediğiniz, tanımadığınız insanlara şans verin diyor yani gidene güle güle hani gelenler hoş gelmiş gibi bir şey. Ben bunu kendi içimde hep tekrar tekrar beni üzen, beni sıkan sesler için yapmaya başladım. Senin böyle bir deneyimin oldu mu? E, tabii hani listeye o şekilde baktığım zaman yani birebir çek edecek, değil hani aynen de böyle oldu diyecek bir halde değilim şimdi. E, genel bir şey bu o manada. Ama hani her adımda ee, yıkıldı bir sürü şey, yeni şeyler yapıldı. Ee, hani gidiyor muyuz, geliyor muyuz belli olmayacak bir tempoda ee, olduk. Bu listede hani negatif şeylerden uzak, negatif bak, insanlardan. Negatif insan, yani burada insanların tanıdığı eşleri, dostları falan. E, o kadar çok tenkit yüklü ve tenkit dolu ki o kadar çok ahbaplarımızın, komşularımızın, yanımızdaki insanların doğruları var ki ve o doğrulara göre o kadar eğer izin verirsen, o kadar tenkit etmeye uygunlar ki, hani misal diye söyleyeceğim, e, hiçbir iddiam yok kendim için hani doğal hayata, duyarlılıkla falan alakalı ama bundan daha doğal nasıl olur, bundan daha duyarlı nasıl olur da insafa bırakıyorum. Ama benim iddiam yok diye söylüyorum. Bu haldeyken bir pazar ortamında, bir kasaba, köy pazarında çaresizlikten yani içimize gidecek donumuz yokken teknik olaraktan elimizde poşetlerle pazarda alışveriş yaptığımız görüldüğünde dostumuz, canımız, sevdiğimiz arkadaşlarımız niye poşet kullanıyorsun diye tenkitler getirebiliyorlar. Veyahut e, mekanımız için bir yer düzleşmemiz gerektiğinde ve bunu tabii ki bir kepçe markette yapmak durumunda olduğumuzda işte arazinin manevi şahsiyetine kepçe sokulur mu gibi zaman, tavırlar geliyor. şimdi gelin. ayna prensibine aynen, geri dönelim. Aynen. Dolayısıyla bize bunu yansıttıkları zaman benim bunu duymaktan sinirlendiğim insanlarla bir e, senin de içinde katılmış olduğun çünkü ahbaplarımız, müşterik arkadaşlarımızla ilgili bir nokta bu tabii ki. Bir sıkıntı olduğunda ben şu noktada kendime de diyebilirim ki Hani harika, muhteşem, mükemmel bir insanmak bir tarafa ne kadar tenkit dolu, ne kadar fikir dolu, ne kadar doğrularla dolu bir adamın karşılaştığım her şeyi de hükm hüküm veriyorum, yargılıyorum ve e, ben karar veriyorum işte o yanlış, bu doğru gibi. E ben bunu yaparken başkası da benim ya işlerime işte. Bu, Buraya kepçe sokulur, yani sokulur yani. Her yerde soklur, oraya da sokulur ama konu bu değil. Yani konu de değil, poşet de değil. Konu aslında bir tane doğrumuzun olmasının bize... Ee, başkaları karşısında ne kadar acımasız olmaya hak verdiğini fark et. Aslında içeride de aynı şey oluyor. Çünkü o başkasına yargı hükümle yaklaşırken kendi içinde kendini yerden yere vuruyorsun aslında. nasıl? Evet. Şunu anlasana şartlar geldiğinden beri kafa göz ne, ne oldu yani? <gülüyor> ee, Sen Atların geldiği günden 3-4 gün içindeki zamanda yani hilafsız belki bir 10 defa kafama vurdu. <gülüyor> kafamı vurmamam gereken hemse arazideki meşe direkler var padok etrafında. Hani nişan alsan vuramazsın. Yani. Gitip oraya vurdum kafam falan. Yani, evet, bu niye böyle? İşte kafanı yerden yere vurmakla alakalı. Burnunun sürtülmesiyle alakalı. Çocuklukta aldığımız peki sen kafanın doğrultusuna gidersen icatı çıkartırsan burnun boktan kalmaz. Hakikaten iki, sen de ben de <gülüyor> at boku içindeyiz. Daha burnumuza kadar gelmedi ama yani ama bu yani böyle. ama işte insanın kendine e, yaptığı o yargıları e, tabi biz kendimizi e, düşüncemiz zannettiğimiz için Hı -hı. zihnimizle özdeş olduğumuz için oluyor bütün şey e, o sesleri e, derin demokrasi deneyiminde Hı -hı. olduğu gibi e, başını vuran tarafa sen dönüşmek için neye ihtiyaç duyuyorsun? Bizimle birlikte gelebilmek, bu güzel koroya katılmak için neye ihtiyacım var sorusunu sorduğum zaman ben kendi içimde hemen o ses cevap veriyor. Ya da bir derin nefes alıyorum. Yüzüme renk geliyor, ferahlıyorum. Bunu hep de öneriyorum bildiğim insanlara, işte böyle sıkıntısı olduğunu ifade eden insanlara. Evet içerideki bir sürü sesi kendimiz sanıyoruz, ben diye ifade ediyoruz ama kimisi baskın çıkıp işte sözünü bize dinletiyor kimisi başımıza oradan oraya vurmamıza sebep oluyor kazalar geçiriyoruz falan bütün bunlara bir dur deyip hiçbiri ben değilim bunların ben sorabilirim ancak onun neye ihtiyacı var öbürünün neye ihtiyacı var sanki bir ev dolusu konuk varmış gibi içimde asla yalnız değiliz evet evet, evet. Asla yalnız böyle yalnız. E, herkese iyilik ve saygı göster, gösterin diye bir öneri var bu listede. Herkese mi ilişki içinde olduklarına? Hayır, tabii ilişki kendi içimizdeki seslerle, yakın çevremizle ve bütün hı. dünyayla insanlara, herkese iyilik ve saygı göster. Böyle bir önerme var. Ben bu açıdan mesela bu bana yapılır mı? İşte ben bunu hak etmedim. Falan gibi bazı tuzaklara düşüyoruz kendimiz ya da duyuyoruz başka insanlardan. Ama bu bir kabul olursa yani ben ne olursa olsun iyilikle ve saygıyla yaklaşacağım. Bizi o yargı, yargıç pozisyonundan da biraz çıkartıyor. Onun için bunu ben çok sevdim. Ben saygı istiyorum ve saygı göstermek de istiyorum. Saygı gösterebildiğim zaman kendim de içimdeki seslere de saygı göstermiş oluyorum aslında. Çünkü hiçbirini bastıramıyorsun ona. Bastırırsan işte kafanı vuruyorsun yani bastırıyormuş yani. gibi oluyor da evet, o evet. Çıkıyor bir yerle. Sonra insanları oldukları gibi kabul edin. Bunu hemen kendimizi olduğumuz gibi kabul edelim diye de değiştirebiliriz. Başkalarını teşvik edin, yüreklendirin ve onlar için sevinin diye bir şey var. Gene kendimiz için bu da en aşağı yani hiç kimseye yapmadan önce önce kendimize yapmamızda fayda var diye düşünüyorum. E, kusurlarınızla kendinizi sevin diyor. Tabii bu çok zor bir şey yani hani başkasını sevmek kolay sayılır ama kendini sevmek yani herkes kendini çok seviyor falan gibi konuşuyor ama hani gerçekte hakikaten yalnız kaldığında hele hele söz konusu da kusurlar olduğunda hani kusurlarımla kendimi seviyorum baya bir Adem-i Kamil baya bir Yükselmiş mertebe herhalde olsa gerek. Ulaşıyoruz diyelim o kadar. Evet kendimizi hep Kusurma iyi göstermeye olsun. çabalıyoruz. Yani mesela işte bir şeyden korksam bile ben gene hani kendimi yediremiyorum ve korkmuyorum gibi davranıyorum. Ama içeride minicik bir ses korkuyorum dediği zaman da o beni gene tökezletiyor. Yani dolayısıyla bu üç buçuk aylık seninle yaptığımız aslında fiziksel bir mekan hazırlığında ben içsel mekanımı çok güzel inşa ettiğimi hissettim. Senin için de benzer bir şeyler olduğuna tanığım. Ve bu noktada da insanları affedin ve ileriye gidin. Yani bırakın o geçmişte kalsın o şeyler gibi bir önermeyle bu bölümü bitirebiliriz diye düşünüyorum. Kendimizi affedip e, yolumuza devam edelim e, değil mi? Güzel, böyle bir güzel, şey güzel, var güzel, güzel. Evet bu programda aslında e, bir muhasebe yapıyoruz iki insan olarak iki dünyalı olarak yeryüzünde bir dişi bir erkek e, enerji olarak e, bir programındayız ve şimdi yine e, teknik masadan e, bize gelecek olan bir güzel müziği dinlemek üzere e, ara veriyoruz güzel. dört açık radyodayız. Bir programının üçüncü bölümüne girdik. Konuğum Mahir Başdoğan ve onunla iki gönül bir olunca samanlık seyran mıdır? Seyran olur mu? Üzerine sohbetimize devam ediyoruz. Her zaman belli bir çizgide olamıyorum ben mesela kendi adıma itiraf edeyim kendimi tarif ettiğim insan modelinin çok dışına düştüğümü fark ediyorum mesela ben yüksek ses olan bir evde büyümedim ve o yüzden yüksek sesli evler bana hep kavga izlenimi verir fakat bazen kendimi bağırırken buluyorum. E, o zaman onu hiç onaylamıyorum ve iki misli eziyet oluyor benim için. Önce e, bağırtan şey beni bir kere var. İkincisi de bağırdığım için kendimi beğenmiyorum, sevmiyorum. İşte bu şekilde de e, kendimi affetmeye veyahut da kabul etmeye niyetlendim. E, senin var mı öyle kendini içinde bulmak istemediğin e, haller? Aslında tenkil edilmek istemiyorum. Yani yanlış yaptın. Yani... Ben okuma yazma daha bilmezken işte 5 yaşındayken falan babamın akşamına getirdiği bir gazete vardı. Hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum. Orada e, çizgi romanlar vardı. Onları ben çok severdim okumayı bilmeden. Bir tanesi Sisko kitti. Ve çocukluğumdan beri hatırladığım bir klişe o benim. Müteessirim şerif gene 10 dolar kaybettiniz diye bir laf vardı. Sisko kit, barda işte salonda Amerikan batısı. E, Şerif'le bir şey oynuyor. Poker herhalde. Ve eski zaman işte mütesirim Şerif. Gene on dolar kaybettiniz. Ben gene bir şey kaybediyor olmuş olmakla yüz yüze geldiğime çok rahatsız oluyorum. Ondan bir adım önce birinin bir sen şimdi durdun yanlış yaptın diye bir ithamımla başlayan, arkasından gelen kayıptan çok rahatsızlık duyuyorum. E, ve bunu çok sık yaşıyoruz hayatta. Yani... İşte bir hesaplar yapıyoruz, bir alışverişler yapıyoruz, bir mallar alıyoruz. Mesela bilmiyorum burada anlatmak ne derece uygun ama bizim şu çadırın etrafını sanki bir eskide zaman ordugahıymış gibi, otağıymış gibi kumaşlarla kapatma projemiz vardı. Büyük ağaçları, halatlar gelip çadır mekanımız, senin dediğin gibi küçük olan mekan, çomasa yaşama alanını büyütmek. Yani kimse yok, senin bir şey göreceği yok ama işte nedense... Gözlerden daha böyle bir paravan falan yapmak diye. İpleri aldık, kumaşları aldık. Metrelerce ucuz bir şey zannettik. Belki en pahalı ölü yatırımımız <gülüyor> kumaşı. toplu top, beyaz, pazem, pamuk, bak neyse. Sümerbank kumaşlarından geldik. O kumaşları canımız çıkarak ağaçlara monte etmeye çalıştık. Ne zamana kadar? Akşam çıkan ilk rüzgara kadar. Rüzgardan sonra yırtıldı. Diktiğimiz yerler açıldı. Sefil bir sahne ve o... Aşağı birkaç gün kaldı öyle bir enkaz git mesela. O beni hani arabaya binip İstanbul'a döndürecek hale getirdi. Ee, <gülüyor> yani bir kere çıkmışız bağlamışız indirmek bile ölüm yani o da bir, bir sıkıntı. Ve her şeyden önemlisi baktığın zaman karşında monumental yani böyle abilevi bir beceriksizlik. Bir insan vardır. <gülüyor> Aslında bir e katılabilirdik bir Asif, sanat yapıtı. Ama, ama yani böyle o Olmuştum. da bir. Her rüzgar esnede yırtılıyor. Senin suratına bakıyorum. Senin suratına bunu, bunu, bunu yaptık falan gibi bir şey, bir, bir suçlama vardı da yoktu. Da. Belki ben ama öyle tek başına yapmak zorunda hissetmekle ilgili bir sıkıntı var. Yani İçim beraber yok. yapmakla e, onu paylaşmış oluyoruz yani aslında. Ama işte hani öyle, yanlışı e, da doğruyu da. Aramızda mesela başka problem ölçmekler, ölçümler. Şu soba borusu etrafındaki e, yanmaz fitil. <gülüyor> Ahbapların da arasında işte bir konu oldu. Artık hani onunla pek de üzüntü çıkmadı neticede ama hani sen bir başka düzlemde, düzeyde, seviyede bir insülasyon yalıtım mantığına mesele yaklaştın. Ben ise yani herhangi bir deliği bir çaputla tıkama mantığına yaklaştım. Sonunda baca çalışıyor. Isı yalıtımımız tamamdır en azından orada. Ve bundan Muhte muhteşem bir tartışma çıkacakken çıkmadı. Evet. Yani. Bu sanırım bu üç buçuk aylık sürecin bir meyvesi <gülüyor> Söyle sen de evet, bana, daha sen niye bana bunu anlatmadın? Yani Hı -hı. o çıkan olayda ben e, tamam bakın demiş oldum, hani o bir tavizse şayet, evet. hadi meydanın dediği olsun diye. E, bunlar mühim belki, eskiden belki bu daha bir tartışma konusu olurdu. Yani dinleyenler ne anlayacak bundan tam emin değilim ama. Bir adet borunun etrafında sarılacak olan bir ipin kaç santim olacağı ilim, ilmi tartışmasında biz hiç vakit kaybetmedik. Evet o zaman içinde bulunmak istemeyeceğin hallerden de sıyrılmış olur. oluyorsun. Evet. 80 santimini kullandığımız... Altı metrelik bir fitil aldık. Ama sonra geri sonra verdik. Sonra onu geri verdik. Yani bu kadar basit. Evet. Evet, Ama bundan dansın, da Çok doğru. Yani amaç e, aslında bu enerji meselesi. Yani bir dişi bir erkek enerjinin dansıdır bütün hmm. hayat dersen. E, bizim üzerimizden de işliyor bu. Ve çatışmaya programlı ya da suçlamaya programlı, yargılamaya programlı ve bundan beslenen e, egomuz. Yani bir mutlu bir mutsuz olmakla dünyayı tarif eden zihnimiz. Ee, bizi buna mecbur ediyor ama e, biz burada e, PIN kodu meselesini gene hatırlıyorum. İkimizin sinerjisi baktığımız zaman e, ve dersimiz şöyle. Diyor ki e, küçük detaylara takılmayın, büyük resme odaklanın. Biz ne zamanki ne yapmak istiyoruz, burada ne yaşamak istiyoruz, ne hissetmek istiyoruz odaklansak çok kolaylıkla akıp gittik ama işte senin yöntemim benim yöntemim evet. öyle olmaz böyle olunca acayip geriliyorduk ve suçlama oluyordu Şimdi ve sıkılıyorduk. Yani evet. Değim hatırladığım bir şeyde yeni ahırların hemen yanından padova çıkan alanda ben artık yorgunluktan hani bitsin şu iş falan meselesine ustalardan hani çok artık yeter olduk falan isimler muhtemelen bir padok çıkışı planladım tasarladım. Sen onun ne kadar daha büyütülmesini hmm. uygun gördün. Ee, dedin ki buradan geçilemez kaza olur, bir şey olur. E neticede bu üç ayın süresinin sonunda senin bu teklifini hani benim bir önce yaptığımın tam da zıttı olmuş olmasına rağmen gönül rahatlığını kabul ettik. Şimdi hayvanlar padoğa bizi ezmeden, kendilerini yasak rahat çıkabiliyorlar. Eğer benim <gülüyor> tasarladığım, benim planladığım olmuş olsaydı sivri bir köşe hani nereyemizde geleceği Allah bilir. Yani kafa göz Allah'a emanet olurdu. Evet o sırada üçüncü boyut yoktu çünkü bu iki ahır evet, inşa edilmemişti. Evet. Ama sende bu var. Ya. Sen görebildin. Evet. Ben göremedim. Ama bu görememe halini Vay ben işte bana ördek mi diyor demek sizin <gülüyor> halledebildik diye emin ediyorum. Evet Ay. şimdi kişisel almak diye İngilizceden çeviri bir laf var. Yani lütfen bunu kişisel almayınız Hı. diyorlar. Ee, hiçbir şeyi kişisel almazsa insan dünyada barış olur benim gözlemim. Ama her şey işte yağmur yağdı bana Hı. Hı. Hı. ördek mi dedin modunda yaşadığımız için insanlar zorlanıyorlar ilişkilerde. Hani belki bizi dinleyenler de ya böyle de olabiliyormuş hani biz de bir yerlere takılıyoruz falan derlerse ne güzel olur. Çünkü ilişki demek bir taraftan bir öğrenme süreci, birlikte yetişkin olma süreci. Olabilir. Olabilir. Hep çocuklukta takılmış kalmış olduğumuz parçalarımıza toparlama ve onu bütüne katma süreci oldu bizim için. Ve hani hayat konforun bittiği yerde başlar rahatlık alanınızın dışında başlar falan lafı da bana göre çok doğru oldu. Yani fiziksel olarak yorgunluğun doruğundaydık. İşte tek, ilk defa denediğimiz bir sürü şeyle yüz yüze olmanın gerginliği vardı. Fakat sonuçta ki yani laf olsun diye olan bir şey değil. Gerçekten hayal edilen ve istenen bir şey olduğu için büyük resme odaklanarak kendimizi dönüştürerek bir çeşit Barışa katkıda bulunduğumuzu düşünüyorum. Dediğin çok güzel barışa katkı. Senin de bir lafın da hatırlıyorsun. Hani atlar daha gelmemişti ama dedin ki hani Mahir biz buradaki huzurumuzu atlara da herhalde yansıtırız. Atlar da rahat eder, daha iyi olurlar. Nitekim geldiklerinden beri çok sakinler, çok iyiler. Daha önemlisi bence benim şimdi tehşette işte, de fark ettim. 11 yaşına gelmiş olduğunu Fark ettiğim köpeğim yani bir e, bebek. Dalmaçyalı zeytin. Zeytin hamı evet zeytin bile süreç içinde değişti. Yani şu anda bizim bahçemizde arazide zeytin var. Sokaktan almış olduğumuz saman var bizim ev köpeğim sevmesin köpeği. Fakat köyden de iki tane yanaşma yavru köpek geldi. Cazgır ve Zarife Cazgır ve zarife. Normal şartlar altında köyden gelen bir yanaşma köpeğin bizim yanımızda durmaz. Bir şansı olamazdı. Yani evet. Zeytin benim çok sevdiğim bir köpeğim ama işte bazı kabahatları var, bazı sertlikleri var. Çok vukuatı var. Hani köpek mepek dahil olmak üzere. Zeytin hayatı ilk defa başka bir köpekle, yani yavru köpekten oynarken gördüm. Yani kız 11 yaşında. Yaşlı bir köpek aslında. Şimdi Alışkanlıkları şimdi, değişiyor. De yani Zeytin'in canlı bıraktığı bir Misafirimiz kaldı evde evet. köpekçisinden ayrıca bir de kedi var Fikri kedi daha önce halletmiştik yani daha önceki kedilerle de uğraşarak onu evet. halletmiştik kedi kedi köpeğin alanına çok girmiyor yani tehdit değil köpek köpeğin alanına giriyor evet evet e, listemize döneceğim çünkü çok Bu az ikimizde... zamanımız kaldı e, insanları ve kendimizi affedip hani yolumuza devam edelim kısmında kalmıştık. Her gün başkaları için küçük küçük şeyler yapın diyor. Daima e, sadık olun demiş. Sen ona e, vefalı diyorsun. E, o da güzel. Aray vefalı aray olmak. Seyreden. Yani e, kişisel almadan işte kavga, gürültü, yargılamadan sıyrılıp biraz daha yukarıdan bakıp e, bu insana benim bir gönül borcum var. Onunla bera beraber bir şey yapıyorum demek. E, sizin için önemli olan insanlarla e, daha yoğun bir ilişkiye kıymet verin diyor. Yani onlardan ayrılmayın, onları unutmayın diyor. Biz de İstanbul'da bıraktığımız dostlarımızla işte sık sık telefonda konuşarak Doğru. işte gidip onları ziyaret ederek akrabaları, eş dost hepsine. Da sonuçta, daha da daha da kıymetli olduğu ilişkiler. Yani? Evet hatta buraya bize gelenler. Onun dışında verdiğiniz sözleri tutun ve gerçeği söyleyin. Yani aman üzülmesin, aman bana kızmasın, aman benim hakkımda kötü düşünmesin diye çok yalan söylüyoruz aslında çoğumuz. Yani beyaz evet. yalan diyoruz, evet. mış gibi yapıyoruz. Yani bunlar olmazsa çok daha iyi oluyor. Bizim aramızda da öyle. Yani biz birbirimize gerçekleriz. Sakınmadan söylediğimiz ölçüde ben daha nasıl diyeyim, daha yetişkin olmaya başladığımızı düşünüyorum. Evet, bu vaktimiz ne türlü tam bilmiyorum ama. <gülüyor> Fizik yani yaptığın şu yalıtımlarla alakalı çalışmaya e, baya bir mühim dönüm noktası diye ben düşünüyorum e, sorun olabilecekti e, ustalarla halledemedik ustalara gitti o manada bitti ustaların işi bize kaldı benim en sevmediğim şey inşaat ve benim yapmak durumunda kaldım sen orada büyük bir cesaretle hani ben bunu yaparım diyerekten girdin ve yalıtımları zor olan yalıtımları şimdi yapabiliyoruz. Ama onu da gene arkadaş desteği bana evet, beni de. motive evet, etmekte olan insanlar. De. Yani benim motivasyonumu düşürmek yerine Bunun bana enerji verdin. Hani ben de demotive eder durumdan çıktın. Çıkıp, Sen ha, de evet. Yani, de. Çok önemli. yani üzüm yemek ve bağcı dövmek meselesi de burada Türkçe'de güzel sözlerden bir tanesi. Ee, başkalarına Size verilmesini istediğinizi ve istediğinizi verin diyor bu listede. Yani sevgi görmek istiyorsun, saygı görmek istiyorsun. Sen de başkalarını sev ve say. İşte itham edilmemek istiyorsun. Sen başkalarını itham etme. Yani önce o yapsın diyerek barış olmuyor zaten. Önce hani her ülkeler arasında bile böyle. Bunu tavsiye etmişler. Gerçekten ne demek istiyorsanız onu söyleyin ve söylediğinizin de arkasında olun demiş liste. E, bu da öyle yani bir şey söylerken başka bir şey söyleyerek yola çıkınca zaten çok karışıyor mesajlar. Birbirimizi anlamıyoruz. Önden yazmış bir senaryo oynadığın zaman hani işte erkek kadın rolü, eş rolü ve rollerde çok belirgin e, haller var. İşte erkek bunu yapıyor, kadın bunu yapıyor, o bunu yapıyor, o bunu yapıyor. E, o zaman da e, sıkıntıya giriyorsun. Halbuki yani ben duvara çivi çakmak istemiyorum. Netli evet açık. onun yerine başka meseleler çıkarıp <gülüyor> işten yırtmak yerine bazen kendimizi bile yakalıyoruz böyle değil mi yani aslında fark etmeden başladım. yapıyor insan böyle şeyleri ee, evet başkalarına kendi kararlarına alma iznini verin onlara bu fırsatı verin e, maddesi var daha az konuşun ve daha çok dinleyin bu da çok önemli şimdi biz sürekli konuşuyoruz ama e, dinlemeyi de e, bilmeye niyetli olmak en azından önemli ee, bir takım böyle ıvır zıvır tartışmaları bırakın önerisi var. Ee, ve kendinizle olan ilişkinize dikkatinizi odaklayın. Zaten en başından beri bunu konuşuyoruz. Yani iki gönüllün bir olup da samanlığı seyran edebilmesinin baş koşulu bence e, kendimle olan ilişkimi sürekli farkındalıkla yaşamak. Ee, gerçek dostlarınızın kimler olduğuna da dikkatinizi odaklayın demiş çünkü çok az bulunuyor gerçek gerçek dostlar sonunda da yapıcı olmayan ve can yakan bir takım yorumlardan eleştirilerden kendinizi koruyunla bitmiş yani çevrede olabilir böyle insanlar ama bundan da kendimizi korumak gene sanırım kendi görevimiz ve sorumluluğumuz Tabii şehirden daha farklı olarak çok daha büyük metrekarelerdeyiz şu anda Hani eğer canımız isterse kimseyi görmeden de zaman geçirmek çok mümkün ama o zaman aynasız kalıyorum ben Oo, onlardan çok var etrafımızda bize aynı olabilecek çok canlı var yani illa insan gerekmiyor ee, yanında üstü yürüyen bir at bile senin o andaki haleti ruhuyen çok güzel bir işaret insanlarda da uyacaklar tahminim. Ama şu ad da çok kötü işte o çok hırçın bu köpek de şöyle bu köpek de böyle falan yani insan sadece insanları eleştirmiyor ki her canlıyı ve hatta cansızı ayağım taşa takılsa işte taşa kızıyorum işte filan falan yani bunun bir sonu yok. Yosu hatırlıyorum şimdi ben onun büyük bir lafıydı yani o da bir yerden geldi aktardı bize Erasmus hatalı düşünceler yani düşünce düşüncenin biz doğru olduğunu, düşüncenin çok yüceltilmesi gereken bir şey olduğunu öğrenerek büyüdük, tahsil gördük. Hayat geçirdik. Bunun üzerine zaman harcadık. Şimdi yavaş yavaş eskiden doğru dediğimiz bazı şeylerin belki doğru olmayan, düşünceler olabileceği ihtimalini yeni yeni fark ediyoruz. Ne mutlu ki ben kendim için söylüyorum. Hani hangi konuda bir düşünce görsem onun hatalı olabileceğini de artık beraberinde anlar hale geldim. Daha önemlisi kendi düşüncelerim için onu söyleyeyim. Hey Bilmiyorum. müthiş ha, bir ha. haber bu. <gülüyor> evet, e, evet programın sonuna geldik. E, hatalı düşüncelerden uzak bir hafta dileyelim <gülüyor> e, dinleyenlere. E, aslında hatalar da tabii insanı geliştiriyor ama onları tekrar tekrar e, yaşamak ve içinden çıkılmaz bir halde e, bulmak da mümkün. Bir programında iki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyerek ben veda etmek istiyorum. Konuk olduğun için çok teşekkür hatırlıyorum, hatırlıyorum. ederim. Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Evet. Bir Katılıyorum. Oluyor Evet. İç dünya, dış dünya.